Allahübbillahi min Şeytanı rjeem, Allahürrahmanı rrahim. Alhamdulillahü Rabbi alaamin. Salatüssalâmu ya Seyyid ala walina walâhîrim. Ve ila jami' el İmâ'î ve Ve ila jami' el İlâî Allahın el ifâr husnasi ve aşkı Anlamaya çalışıyorduk. insan ne kadar Rabbini tanırsa o kadar arif olur. Arif. Arif tanımak demektir, tanıyan demektir. Rabbini tanıyan. Elim sahibi olmak başka bir şey, yani alim olmak başka bir şey, arif olmak başka bir şeydir. Tabi ki tabir Yanlış kullanılıyor. Alim aynı zamanda arif de olmalıdır. Arif değilse ona alim denmez. Sadece malumat sahibi denir, bilgi sahibi denir. Ve o ona bir şey kazandırmaz. Çünkü ilmi amele dönüşmüyor. İmana dönüşmemiş, aklaka dönüşmemiş. Tabiri caizse kitap yüklü merkep. Bu Allah'ın tabiridir. Allah'ın fiillerini öğrenmeye, anlamaya çalışırken, arif olmak için öğreniyoruz. Rabbimizi tanımak için. Rabbimizin ef'al bilgisine, ilmine sahip olmak için öğreniyoruz. Bu kuru bir öğrenme değildir. Yalnız bunun mutlaka bize bir şeyi kazandırması gerekir. Neyi kazandırması lazım? İmani. Allah'ı sevmeyi, o Allah'ın fiillerinde, Allah'ın isimlerini görüp Rabbimizi sevmeyi kazanmamız gerekir. Dolayısıyla Rabbimizin sevgisini kazanmış olmamız lazım. İnsanı Allah'a yaklaştıran, Allah ile beraber eden, bize iman kazandıran bilgi değildir. Nedir? İrfandır. Arif olmaktır. Allah ile aramızdaki perdeyi aralayan, Allah'ın gönlümüze tecelli etmesine vesile, vesile olan ilim değil, akıl değil, gönüldür. Çünkü Allah gönüle tecelli ediyor. Dolayısıyla, İlimde değil, irfandır, arif olmaktır. Neyle kazanıyoruz onu? Allah'ın emrettiği gibi onu tesbih etmekle, iradesiz tesbihtir bu. Ona hamd etmekle, gene iradesiz hamd etmekle, onu zikretmekle, gene iradesiz, akılla değil yani, gönülle. Ona hamd etmektir, onu tesbih etmektir, onu zikretmektir. Nasıl oluyor bu böyle? Eğer her anda Allah'ın bize muamelede bulunduğunu anlarsak, bunu yaşarsak, bunu tadarsak bu durumda hem Rabbimizi tesbih ederiz, hem hamd ederiz, hem zikrederiz, iradesiz. Öyle oldu zaten. Her halimiz zikir olduğu tesbih olur, bununla beraber tefekkür olur. Gönlümüz nurlandı. Buna beraber gönlümüzün üzerindeki perde kalkmış oldu. Allah gönlümüze tecelli eder. Perdeyi kendimiz kaldırıyoruz. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca evet, hak tecelli eder. Gönlümüze tecelli eder. Daha önce kendimizi Allah'tan bir bağımsız bir varlık olarak görürken, öyle anlayıp öyle yaşarken tecelli edince ne olur? Göreceğiz ki, görüp o zaman bunu bütün şiddetiyle tadacağız ki Allah'tan başka varlık yokmuş. Tecelli eden oymuş. Her zereye tecelli eden oymuş. Bu insan ''Haktır'' manasına gelmez. Kulun ben dediği varlığın aslında hakkın tecellisinden ibaret olduğuna şahit olmasıdır. Şahade etmesidir. Gerçek manadaki şahadeti o zaman getirir. ''Eşhedü en la ilahe illallah'' dediğinde hiçbir varlığın olmadığına şahadet eder. Allah'tan başka hiçbir varlığın olmadığına şahadet eder. Bütün varlık onunla var, onunla şereflenmiştir. Şerefini ondan alır, onun tecellisi zaten. Onunla beraber vardır. Onsuz bir varlığa sahip değildir. Bunu bize kazandıracak olan bilgi değildir, akıl değildir. Aklın bir... Vazifesi vardır. Kendindeki bilgiye göre ölçer biçer tartar, herhalde bu da böyle olur, bu buna benziyor deyip böyle kıyas yapar. Gönül başka bir şey. Onun için, iman edebilmek için aklın tasdiki değil, gönlün tasdiki lazımdır. Dil ile ikrar, kalb ile tasdiktir. Akıl ile tasdik değildir. Gönül, Beytullah. Gönül Allah'ın evi. Eğer gönül Allah'a tecelli etme mahalli olursa, tecelli etmeye yeri olursa o kul hazreti insan olur. Bunun için olması gereken şey nedir? Gönlün bütünüyle Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle dolu olması gerekir. Çöpleye dönmüş bir gönülde tecelli görülmez. Paslanmış bir aynada görüntü olmaz. İstediğin kadar dışını sil, paslanmışsa altı görünmüyor bir şey oradan. Niye bunu böyle anlatıyorum? Efali neden öğrenmemiz gerektiğini bilelim diye. Eğer Allah'ın fiilleriyle, efaliyle muhatap olursak, daha doğrusu muhatap olduğumuzun farkına varırsak, bunu idrak edersek ki her anda Allah bize muamelede bulunuyor, o bizim için hem zikir olur hem tesbih olur. Çünkü anlayacağız ki Allah'ın her fiili Subhan'dır. Subhan Allah'ın sıfatıdır. Bütün isimler aynı zamanda Subhan'dır. Ne yaparız o zaman? Rabbimizi tesbih etmiş oluruz. Bu gönül tesbihidir. İradesiz tesbihidir bu. Her şeyin en güzelini yaptığı için övülmeye layıktır, iradesiz hamd halindesin tesbih ve hamd harındaysın. Muameleyi sana yaptığı için iradesiz şükür halindesin teşekkür harındaysın. İradesiz Rabbine aşıksın. Aşk gönlüne dolmuş. Bu hal Allah'ın seni sevmesine vesile olur, marifetullah'a sebep olur. Dolayısıyla aşka muhabbete dönüşür o. Başka türlü olur mu? Hayır. Yok. Böyle bir kul her an zikir halindedir. Her an Allah ile muhataptır. Allah'ın emri budur, istediği budur. Bu aleme Rabbimizi tanımaya gelmişiz, anlamaya gelmişiz. iman etmeye, sevmeye gelmişiz, aşık olmaya gelmişiz. Ona abd olmaya, dolayısıyla onun sevgisini kazanmaya gelmişiz. Güzel olmaya, mühsin olmaya gelmişiz. Bütün güzelliği ondan. Böyle olunca, onunla olunca güzel oluyorsun. Güzelliğini ondan alıyorsun. Şerefini ondan almış oluyorsun. Gerisi, gerisi hayal. İnsan kendine hayal kurmuş olur. Eğer Allah... Kullarım sana beni sorarlar ben yakınım, bana dua edenin duasına, beni davet edenin davetine icabet ederim. Söyle kullarım da benim davetime icabet etsinler, bana iman etsinler, bana benimle iman etsinler yalnız. Ele ben başkayım sen başkasın, deyip değil, bana benimle. Kendini benden bağımsız, ayrı bir varlık görmeden iman etsin. وَيُؤْمِنُوا bi <بِه> Benimle, benimle beraber iman etsin. Ef'ali anlatırken, ayetleri okuyoruz. Söylemiştim daha önce. Ayetleri okurken, boşluğu doldurmak gerekir. Diğer ayetlerle boşluğu doldurmak gerekir. Allah bir konuyu, bir meseleyi bir yerde söylemiştir. O'nun devamını başka bir yerde söylemiştir ya da O'nun izahını başka bir ayette yapmıştır. Kısaları anlatırken de böyledir. Mesela bir Mukaddes Vadil Tuva'da Musa'ya naranlarını çıkar, ayakkabını çıkar, sen Mukaddes Vadil Tuva'dasın dedik. Başka bir ayette aynı şekilde Mukaddes Vadil Tuva'da bir ağaçtan tecelli ettiğini bununla beraber ona ilah benim. Benden başka ilah yoktur. Ben Allah'ım dedik. Başka bir ayete onu da Harun'u Musa'ya gönderdik. Ona şöyle şöyle vahy ettik. Ya da elini koyundan çıkar nur saçsın. Bunların hepsi aynı şeyi, aynı yeri anlatıyor. Arayı doldurmak böyledir yani. Ayetleri bir, bir araya getirdiğimizde Oradan Anlatmak gerekir Anlatırken sadece onu yapmıyoruz yalnız Bir de Onu buraya taşıyıp Rabbimiz bize ne söyledi Evet Musa'ya öyle söyledi Buna karşılık Ayetleri bize indirdiyse Musa'nın hikayesini bize anlatmıyor Bize bir şey anlatıyor Onu anlamak gerekiyor Ayetleri anlatırken bir de hep beraber onu anlıyoruz. Eğer bize söylemediyse ayetler gönlümüze inmez. Bize bir şey anlatmadıysa Allah bizimle konuşmamış demektir. Bize söylemiyor demektir. Onun için bir de onu buraya taşımak gerekiyor. Niye bunu böyle izah ettim? Allah ile olmak lazım. Rabbimizi kaybetmişiz. Eğer iş aklımıza kalırsa o Allah olmaz, o put olur. Çünkü aklın bir sınırı vardır. Onunla eğer anlamaya çalışırsak onu sınırlarız haşa o Allah olmaz. Gözün bir sınırı vardır, kulağın bir sınırı vardır. Tıpkı öyle yani onun da bir sınırı var. Akıl yaratılmış makluk. Nasıl sahibini idrak edebilir? Edemez. Ben anladım derse, o onu puti olur. İdrak eden kimdir? Gönül. Allah'ın Fuat buyurduğu gönüldür. Kalp değil, gönül. Fuat. Allah oraya tecelli ediyor. Ne zaman o kendini tanıttı? İşte o zaman. Ne kadar tanıttıysa o kadar tanıdı, o kadar anladı. Bununla beraber bir de kendini anlıyor. Rabbini anlarken, tanırken bir de kendini anlıyor. Kim olduğunu anlıyor. Nasıl bir kıymete, değere, şerefe layık olduğunu Allah'tan öğreniyor onu. Rabbi ona öğretiyor. Allah beşere hiçbir şey indirmemiştir demekle bunu söyleyenler Allah'ın hakkını takdir edemediler. Evet, Allah'ın hak hakkını takdir edemediler. Yani Allah'ı tanıyamaz, Allah'ı anlayamaz. Dolayısıyla Allah'ın hakkını takdir edemez. Sadece bunu söylemekle mi Allah'ın hakkını takdir etmemiş olur? Hayır. Allah bir şeyi indirmemiştir demek ne demektir? Herhangi bir konuda, bu konuda Allah'ın bir emri, bir hükmü yoktur dediğimizde, Allah bu konuda bir şey indirmemiştir dedik. Her konuda, hayatımızın her anında Allah bizden nasıl istiyor, ne yapmamızı istiyor deyip bunu anlamadığımızda dönüp, Gönül itibariyle Rabbimize, ''Ya Rabbi bu konuda sen neyi emretmişsin, ne istiyorsun?'' demediğimizde ''Allah bu konuda bir şey indirmemiştir.'' demiş oluyoruz. Eğer kul bir de Allah'ın emrini bilmiyorsa, muradını bilmiyorsa, anlamamışsa ya da bunu anlamaya çalışmamış, buna tenezzül etmemişse Allah hiçbir şey indirmemiştir dedi. İndirmişse söyle bakayım ne indirmiş? Hadi söyle. Buna cevap veremiyorsak indirmemiştir dedik. Böyle söyleyince Allah'ın hakkını takdir edemedik. Hakkını teslim edemedik. Zaten edemiyoruz. Niye edemiyoruz? Anlamadık ki. Çünkü onu onun indirdiğinden, onun vahyettiğinden tanıman gerekir. Tanıman gerekir ki hakkını takdir edebilesin. Hakkıyla onu tesbih edebilesin, hamd edebilesin, şükredebilesin. Onun sana olan yakınlığını, muamelesini bilesin. Melekleri sana secde ettirdiğini, Hazreti insan olduğunu bilesin ve bunu tadasın. Yani kaç tane insan gösterebiliriz ki bu insan meleklerin secde etmesine layık biridir diyebiliyoruz. Kaç insan? Öyle ya. Allah bize bir şey söylediyse o zaman onu anlamaya çalışmak lazım, sen bursun dedi, ama biz kendimizi batırdık. Değil meleklerin secde ettiği insan, görüyoruz, şeytanın bile karşılığı insan olmuş, insanlıktan çıkmış, ona insan denmez zaten, şeytan bile ondan Allah'a sığınıyor. Allah'ın size, insana, insanlara bir nur ve bir hidayet olarak o gönderdiğini onu ellerinizde parça parça ettiniz, her biriniz bir parçayı alıp sanki sadece din oymuş gibi muamelede bulundunuz ama çoğunu göz ardı ettiniz, öyle buyurdu. Hatta bir kısmını yazıp ezberlediniz. Ama çoğunu göz ardı edip yok saydınız. Allah'ın hakını takdir edememenizin sebebi budur, diyor. Oysa ki Allah bilmeniz gereken her şeyi size indirip öğretmişti. Öğretti size. Evet, öyle buyurdu. Sen Allah de. Sen sadece Allah de. Bırak, böyle yapanları bırak. Bırak onlar evet, battıkları o bataklıklarında, o saçma sapan düşüncelerinde, fikirlerinde, uğraşlarında oynayıp dursunlar. Her bir ayetle mutlaka Allah tecelli ediyor. İsimleriyle tecelli ediyor. Her bir ayetle. Her bir ayet okunduğunda, okuduğumuzda ya da dinlediğimizde mutlaka Allah'ın isimleri onunla beraber nur olarak tecelli ediyor. Aynı şekilde zikir de öyledir. Allah dediğimizde, Subhanallah dediğimizde, Allahu Ekber dediğimizde, onunla beraber bir nur tecelli ediyor. Bu manevi taraf, manevi halimiz. Oraya tecelli ediyor. Gönlümüze tecelli ediyor. Mutlaka <gülüyor> vadesi gelen herkes, Varacağı yer Allah'ın huzurudur, dönecekleri yer Allah'tır. Haberiniz olsun, hüküm yalnızca O'nundur. O hesabı seri olarak görendir, hesabı anında görendir. Her neyi kazanırsak kazanalım, hesap hemen görülür. Allah hesabımızı hemen görür. Yani Allah deyince onur gönlümüze tecelli eder. Ahiretteki hesap da öyledir. Evet. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker yapa yalnız ve yalın. Hiçbir şeyi olmadan huzurumuza geldiniz ve gelirsiniz. Allah'ın size ikram ettiklerini, lütfettiklerini arkanızda bırakarak gelirsiniz. Allah'a her neyi şirk koştuysanız, her neyi Allah'ın önüne koyduysanız, Allah'a tercih ettiyseniz, yani, put edindiyseniz, onları da arkanızda bırakıp gelirsiniz. Aranızdaki bağlar da zaten kopmuş, hiçbir bağınızda kalmamıştır onlarla. Öyle umut beslediğiniz her ne varsa, Hepsi sizden uzaklaşmış, kaybolmuştur. O halde tek başına huzurumuza gelirsiniz. Yani sizin benden başka, rızamdan başka, yakınlığımdan başka, sevgimden başka kazanacakınız hiçbir şey yoktur demektir bu. Başka bir şeye bağlanma, gönül verme. Peşinden koşma, güvenme. Rabbine güven. Rabbinin yakınlığını, sevgisini, rızasını iste. Muhakkak ki o dinlerini parça parça edenler, bir de böyle dinlerini parçalayıp, grup grup, cemaat cemaat olanlar, dilini parçalayarak, evet, Hitap Resulullah Efendimiz dedi, sen hiçbir şekilde onlardan değilsin. Onlar da senden değildir. Dini parça parça edenler, sen onlardan değilsen, onlar da senden değildir. Onların işi evet, Allah'a kalmıştır. Bununla beraber sen hüküm verme dedi. İşi, işleri Allah'a kalmıştır. Onlar huzura girdiklerinde Allah onlara işlediklerini haber verecektir." dedi. Onun için o kadar ısrarla, fediyatla ne diyoruz? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir. Ellerinde bir parça olsa bile, bir parçayı almıştır, onu din zannediyor. Din bende diyor, kim benden değilse o mümin Müslüman değildir diyor. Allah bunları anlatıyor. Ama ne buyurdu? Senin onlarla bir işin yoktur. Ne sen onlardansın ne onlar sendendir. Sen de onlardan uzaksın, onlar da senden uzaktır. Yani birkaç ayeti alıp ben bunu kabul ediyorum, gerisini kabul etmiyorum demektir bu. İşine gelmediği için sürekli diğer ayetlere karşı savunmadadır, kendini savunuyor. Eğer böyle olmasaydı, bütün müminler, müslümanlar bir ve beraber olurdu, tek bir vücut gibi olurdu. Hepsi kardeş olurdu, kardeşini kendi nefsine tercih edecek kadar severdi, Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşini kendi nefsine tercih ederdi. Neden böyle olmadı? Dinlerini parça parça ettikleri için her biri bir parçayı almış, ''Din budur.'' diyor. Bunu yaparken bunu bilerek yapıyor. Korkma, niye Allah'ın kitabını okumuyorsun baştan sona? Okurken, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınman lazım. Rabbim bana ne diyor, ne demek istiyor deyip anlamaya çalışman lazım. Yoksa benim düşündüğüm gibi olan ayetleri bu tamam, bu derleri kalsın. Öyle olmaz. Bu durumda biz Allah'ın kitabına uymuyoruz. Kitabı kendimize uyduruyoruz. Rabbimizi kendini tanıttığı gibi tanımıyoruz. Tanımak istemiyoruz. Ben tanıdığım gibi bir ilah istiyorum diyoruz. Allah böyledir diyoruz. Haşa. 13. Subhanallah amma yezifun. Subhanallah amma yücülük. Allah onların vasıflarını vasıflandırmalarından münezzehtir. Allah onların şirk koşmalarından münezzehtir. Anlatırken bütün bunları bir derdimiz vardır. Kardeşlerimiz bizi dinlerken Allah ile Rabbi ile beraber olsun. Rabbinin karşısında varlık iddia etmesin. Fikir beyanında bulunmasın. Rabbim Allah'tır desin. Rabbim ne dediyse, hak odur, doğru odur, güzel odur desin. Rabbinin her muamelesini, kendisine yapılan her muameleyi, Allah'ın her fiilini, O'nun aşkından, muhabbetinden, rahmetinden, ikramından, hayrından, güzelliğinden, afından, magfiretinden tecelli ettiğini bilelim, buna iman edelim. Gönlümüzün üzerindeki perde kalsın. Rabbimiz gönlümüze tecelli etsin, rahmetiyle tecelli etsin. Muhabbetiyle tecelli etsin. Seni seviyorum desin. Sen bana halife oldun, ayna oldun. Senin gönlünde benim güzellikim tecelli etmiş desin diyedir. Allah'a dost olalım, veli olalım diyedir. Yoksa bilgi sahibi olalım diye de diyedir. Bizim işimiz Allah'a dost yetiştirmektir, veli yetiştirmektir, Hazreti insan yetiştirmektir çünkü. Bütün hayatımız boyunca bunu yapmaya çalıştık. Dinleyen dinler ve alır. Dinlemeyen dinlemiş gibi yapar. Bir şey alamaz. Tercih edememiş çünkü. Ne kadar zor bir şeymiş bu. Kim bir iyilikle gelirse ona bunun on katı vardır. Kim de bir kötülükle gelirse onun cezası sadece onun misli iledir. Kötülüğe bir ceza iyiliğe on kat mükafat. Rahmet böyledir işte. Sevmek böyledir. Bu durumda biri on tane yanlış yaptığında bir tane de güzel yapmıyorsa, bir tane de güzel yapsa cennete gidecek. On tane yanlış yapan, bir tane güzellik yapmıyorsa, o batmış. O bütünüyle artık e, kötülük olmuş. Evet, ayetin sonunda de ki Rabbim beni sirat-i müstakime hidayet etti Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan beni ayakta tutan, kıyamda tutan Allah'ın huzurunda tutan Allah yolunda yürüten İbrahim'in dini evet, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan din bu Hazreti Adem'den Resulullah Efendimiz'e kıyamete kadar din budur. Allah'a hiçbir şeyi koşmadan Allah'ın huzurunda, kıyamda durmak, o şerefi taşımak, Allah ile olmak, Allah ile olduğunun idrakine varıp her anda onunla olmak, onunla muhatap olduğunu bilmek, imtihana tabi tutulduğunu, kazandığını, kazanabileceğini bilmek ya da kaybedeceğini bilmek. Bu kur'un gönül halidir. Evet, bir beşer olarak hayatı yaşarken farklı farklı haller yaşayabilir. Ektik yapabilir, yanlış yapabilir, günaha düşebilir. Söyledim, öyle buyurmuştu. Kur'un bana dünya dolusu günahla gelirse, onu dünya dolusu mağfirete karşılarım. Bana şirk koşmadıkça. Şartı var. De ki, muhakkak ki Rabbim hakkı Dilediğinin, dileyeninin kalbine koyar. O gaybi bilendir. Kalbe o koyuyor. O koyuyor ama, kur bunu isterse. Bir kurun gönlüne hakkı koydu mu, orada batılın yeri olmaz. Evet, hak nurdur, batıl karanlık. Nur'un olduğu yerde karanlık barınır mı? Barınmaz. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. De ki, eğer ben delalete düşersem bu benim kendi aleyhimedir. Yoldan çıkmış olurum. Eğer hidayeti bulursam bu da Rabbimin bana vahyettikleri sayesindedir. Kur'an'ın sayesindedir. ''Muhakkak ki evet. Rabbim semî ve qarîbdir, yakındır, her şeyi işitendir.'' Birine bir şey anlatacaksa, eğer O bizi kabul etmedi, inkar ettiyse, O'na vereceğimiz cevap bu olmalıdır. Eğer O bizi deraletle suçladıysa, Öyle söylemek lazım, eğer ben delaletteysem, yanlış yapıyorsam, ben kaybediyorum. Yani seni ilgilendirmez, ben kaybediyorum. Eğer hidayetteysem, bu da Kur'an'ın sayesindedir, Allah'ın vahyinin sayesindedir. Rabbimiz bizi görüyor, işitiyor, bizi bizden daha yakındırdı. Muameleyi O yapardı. Tartışma, münakaşa etme, kimseyi zorlama öyle. Bunu Peygamber, Resulullah Efendimiz'e söylüyor, böyle söyledi. Onun işi davet etmektir. Bütün müminlerin işi odur sadece. Davet ederken, Allah'ın kendisine ikram ettiğine davettir. Tıpkı, yani yerde bir soframız olsun, biri geldiğinde, biriyle görüştüğümüzde, tanıştığımızda, buluştığımızda, buyurun yemeği beraber yiyelim demektir. Dese ki, ben yemiyorum, zaten bir sürü söylemeye hakır yoktur, zoramaya hakkın yok, yemiyorum dese. Ama dese ki, siz yanlış yapıyorsunuz dese, siz yanlış yoldasınız dese, ya da sizin yemeğiniz yeğilmez dese, işte ona da onu böyle cevap verir sadece. mı bana bırakın diyor. Bırakıyor muyuz? Bırakmıyoruz. Bursaydı bu kadar kan dökülmezdi. Sorun orada. Bütün sorun Rabbimizi dinlemediğimiz için yaşanıyor, yaşıyoruz. Hem genel olarak hem tek tek. Rabbimizi aramızda hakem kılmamışız. Onun hakemliğini kabul etmiyoruz. O'nun hükmünü kabul etmiyoruz. Aramızda O'nu uygulamıyoruz. Biraz önceki okuduğum ayette böyle bir parçasını alıyor, gerisini yok sayıyor. Uyduğunu söylüyor. Oysa ki İslam, sil, barış demektir. Barış. Kulun Allah ile barışması demektir. Allah ile mücadele etmemesi, Allah'ın ayetleriyle mücadele etmemesi demektir itiraz etmemesi demektir. Allah'ın Resulüne, Resulüne tabi olmaktır. Ona itiraz etmemek demektir. Kulun Allah ile barışık olması, Allah'ın vahyi ile, Kur'an ile barışık olması, Resulü ile barışık olması, bir de kendisi ile barışık olması gerekir. Kendisi ile. Hazreti insan olduğunu bilirse, Allah'ın kendinden ona ruh nefettiğini bilirse, barışır. Kendisiyle barışır. Allah'ın kendisine verdiği şerefi anlarsa, ne kadar şerefli olduğunu bilirse Allah ona tecelli ediyor. Barışmaz mı? Barışır. Ama cahil olunca, bilmeyince, daha doğrusu bilmemek için çaba gayre sarf edince kendisiyle barışamaz. Ne der? Ben şöyle yanlış yaptım. Ben böyle tamam sen yanlış yapıyorsun. Allah sana Yanlış yapmadı değil mi? Allah'ın gafur ismi, gafar ismi, tevap ismi, afu ismi nasıl tecelli etsin? Bırak tecelli etsin. Yani sen bundan mı ibaretsin sadece? Niye güzelliği görmüyorsun? Niye kendindeki güzelliği görmüyorsun? Allah'ın sana nefeti, ruhunu görmüyorsun? Kendindeki rahmeti, kendindeki o kerimligi kendindeki gerektiğinde afi, mağfireti, kendindeki sevmeyi, onu niye görmüyorsun? Niye görüp şükretmiyorsun? Niye görüp kendinde barışmıyorsun? Niye böyle savaş halindesin? Kendini gör, kendinden yana ol. Hakikatinden yana ol ki güçlü olasın. O yanlışların da üstesinden gelesin. Şeytanın hakkından gelebilesin. Nefsinin hakkından gelebilirsin. Şeytan ikide bir dürtüyor onu. Senin durumu diyor çok kötüdür. Ya sana ne? Sana ne? Benim durumum ne kadar kötü olsa sene kadar kötü değildir. Öyle değil Ne demişti Yunus Emre? Dinime seven bari Müslüman olsa. Yani bize sen yanlıştasın, yanlış yapıyorsun diyen bari Müslüman olsaydı. Yani bizden daha iyi olsaydı. Kendi durumuna bakmıyor. Bize düşen bunu görmektir. Bu tavizi vermemektir. Bir önce söyledim, hadiste öyle buyurdu. Ayet-i Kerime'de Allah, Allah bütün günahları affeder dedi mi? Dedi. Şirki affetmiyorum dedi. Yani bir de insanın günahını Allah'a şir koşması vardır. Günahı Allah'a şir koşmak. Nasıl şirk koşuyor? Ben diyor öyle bir günah işledim ki af olacak gibi değildir. Ya da diyor ki ben günahımı unutamıyorum. Niye unutmuyorsun? Allah nasuh bir tövbeyle tövbe edin demedi. Nasuh tövbe, silen tövbe, neseden tövbe demektir. Günahı zaten siliyor, O'nun hatırasını silmen lazım gönlünde. yoksa sürekli o çamurda bocalar durursun, onla meşgul olursun. O'nunla değil. O günahınla meşgul olman, günahını zikretmek demektir. Senin Allah'ın zikriyle meşgul olman lazım değil. Rabbini tespih etmekle meşgul olman lazım değil. Bak günahını zikrediyorsun. Ama bunu şeytan bu sefer farklı bir şekilde gösterir. Sen diyor yani böyle tövbe ediyormuşsun gibi sen tövbeni kabul olmadan iman etmişsin bu sefer. Biz bütün yanlış yaptık. Onun için geçmiş geçmişte kaldı. Oraya dönüp bakmak doğru değildir. Alacağımız dersi, alacağımız ibreti alacağız. Düştüğümüz yerde bir daha düşmemek için onu unutmayacağız ama ikide bir önümüze koyup ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım. Yani Allah'a karşı ayıp oluyor. Yani günahımız ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın mağfireti yanında nedir? Hiçbir şey. Bütün hayatları boyunca Allah'a şirk koşmuş, putar tapmış insanlar iman edince Allah hepsini affetti mi? Etti. Gökteki yıldızlar gibi oldu mu? Oldu. Niye gökteki yıldız gibi olmak için yol almaya çalışmıyorsun? Niye arkana dönüp onda oyun oynuyorsun? Günahında oynuyorsun? Allah'a yemin ediyorum bir kul eğer bir sefer bütün gönlüyle Allah'a dönüp ben seni seviyorum derse o cennetliktir. Tek sefer. Arada bir şirk olmaksızın. Onun için buyurdu Resulullah Efendimiz kim la ilahe illallah derse cennete girer dedi. Bu ele kuri kuriya la ilahe illallah değil yalnız. Ölümle, her şeyim sana kurban olsun diyerek, bütün gönlünden bunu hissederek söylerse. Onda ne günah kalır, ne şirk kalır, ne de onunla Allah arasında perde kalır. Çünkü Allah ona cevap veriyor. Allah'ın vaadi var, Allah vaadinden dönmez. Sen ona ben seni seviyorum deyip zikredince cevabını alacaksın, alırsın. O da ben de seni seviyorum dedi. Allah onu bırakır mı hiç? Hiç onu cehenneme gönderir mi? Göndermez. Söyledi, söz ondan çıktı. O adından dönmez. Yoksa böyle işte bir vakit namaz kılmasan bu kadar cehennemde yanarsın. Yok, bir sefer bir gün oruç yedin, 60 gün peş peşe oruç tutman gerekir. Senin bu anlattığın din değildir. Bu Allah'ın dini değildir. Allah'a karşı yalan söyleyenden kendisine hak geldikten sonra, Allah'ın vahyi geldikten sonra, Kur'an geldikten sonra yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için cehennemde yer mi yok? Asla Allah bunu kabul etmez. Yani hak sana gelmiş, Kur'an sana gelmiş, senin ona göre hayatını yaşaman gerekir, hakkı ona göre söylemen gerekir, yanlışı ona göre söylemen gerekir, İnkar değil, yalan sayandan, yani, bu hakkı, hakikati olduğu gibi kabul etmeyen, gereğini yapmayan, yapmaya çalışmayan. Ondan daha zalim kim vardır? Ona bir de kafir dedi. ya Kafirlere cehennemde yer mi yok dedi. Bir ayetini inkar etmeni kabul etmez. Zaten bütün sorunumuz budur zaten. Yüz tane ayeti kabul ederiz, bin tane ayeti inkar ederiz. Bir ayeti yanlış yorumlarız. Yanlış yorumladık bir kere öyle söyledik ya, ondan da vazgeçmiyoruz, böyle olsun diyoruz. Bin tane ayeti artık farklı yorumlamak zorunda kalıyoruz. Onu tasdik etmek için. Maalesef alimlerimiz böyle yapıyor. bununla beraber doğruyu getiren, buna beraber o doğru olanlarla, sadık olanlarla beraber olanlara gelince, onlar mütakilerdir. Allah'a karşı sorumluluğunu bilenlerdir. Onlar doğru olanlardır. Zaten Allah'a karşı sorumluluğunu bildi mi, Tavrını ona göre ortaya bayar. Allah ne dediyse o der. Bitti. Söz bitmiş yani. Yani eğer okulsa, kulsa, Allah'ın kulüysa fikir beyan edemez. Bir de ayrıca bir şey söyleyemez. Hangi konu, hangi mesele olursa olsun bir çocukla bile muamelede bulunurken mutlaka Allah'ın rızasını gözetir. Acaba böyle bir durumda Rabbim ne istiyor der nasıl yapsam rızasına uygundur. Nasıl yapsam Rabbimi sevindiririm. Nasıl yapsam gücendirir, darıltır, gazaplandırır demesi lazım. Kıyamet günü Allah, kıyamet gününü anlatıyor. Evet. Kıyamet günü yer başka bir yer, gök başka bir gök olur. İnsanlar diriltilir. Yeryüzü Rabbinin nuruyla Aydınlanır. Allah tecelli ediyor. Yeryüzü Allah'ın nuruyla aydınlanıyor. Güneş yok. Kitap konur. Allah'ın kitabı konur. Bütün hesap Allah'ın kitabına göredir. Allah'ın kitabı şimdi de elimizde. Şimdi de kitabı koyup hesabımızı görebiliriz. Herkes kendi hesabını Allah'a göre görebilir. Hesap ortada olması lazım ki tuzağa düşmemiş olalım. Eğer öyle buyurdu ayet-i kerimede, iman eden bir delille iman etsin, kafir olan da bir delille kafir olsun. Her şey ortada olsun. Bu her şey ortadadır. Evet, kitabımız konur, nebiler ve şahitler getirilir. Nebiler ve şahitler. Aralarında hüküm verilir ve hiç kimse haksızlığa uğratılmaz. Nebiler ve şahitler. Şahitler aynı zamanda nebilerin varisidir. Peygamber varisi dediklerimiz varisleridir. Aynı zamanda örnek olmuş olanlardır. Hayatlarıyla, her şeyiyle örnek olmuş olanlardır. Nebiler getiriliyor, bir de Onlara tabi olan, onlara varis olan her kavmin varisleri, şahitleri ayrıdır. onlar da gelir, getirilir, hüküm öyle verilir. Onlar da vazifesini yapmamışsa, anlatmamışsa, eksik bırakmışsa, onlara da hesap soruluyor zaten, şahitleri kabul etmeyenlerin mutlaka bu ayetleri inkar etmeleri lazım. Ya da şahide kim diyecek? Bu şahitler kimlerdir? Evet, peygamberler geliyor, bir de şahitler geliyor. Allah onları getirir diyecek, buyuruyor. Kimdir şahit? Her bir nefse mutlaka yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah herkesin ne işlediğini bilendir. Neyi kazandığını neyi hak ettiğini, neye layık olduğunu bilendir. Cehenneme gidenler için, evet Allah buyurdu, onlar orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından içeri girin, buyurur. Bir de cehenneme gitmelerinin sebebini söylüyor. Kibirlik, kibirlendiklerinden dolayı, mütekebbirlik tasladıklarından dolayı, büyüklük tasladıklarından dolayı. Evet, girin cehenneme, o ne kötüdür, ne kötü bir yerdir. Kötü olan neymiş? Kibirlenmekmiş. O kibirlenme, o büyüklenme onu ebediyen cehenneme gitmesine sebep olur. Cehenneme gitmenin asıl, tek sebebi bu kibirlenmedir. İblis kibirlendiği için, lanetlendiği, kovuldu, büyüklük tasladığı için. Büyüklüğü neyle taslarsa taslasın o fark etmiyor. Hiçbir şeyi olmayan kibirlenebilir mi? Tabii. Kibir onun gönlünde. Aslında kime kibirleniyor? Allah'a kibirleniyor. Kime karşı kibirlenirse kibirlensin, Allah'a kibirlenmiştir. Bir kul, bir hayvana karşı kibirlense, Allah'a kibirlenmiştir. Bir taşa karşı kibirlense, Allah'a karşı kibirlenmiştir. Kibir böyle bir şeydir. Büyüklenmek, ben biliyorum demek, ben akıllıyım demek, ben başkayım demek. Ben üstünüm demek. Üstünlüğün ölçüsünü Allah söyledi. Nedir o? Takva. Allah'a karşı sorumluluğu bilmek. Üstünlük bununladır. Bunun dışında bir üstünlük biri eğer düşünürse, taslarsa, o kesinlikle kibirdir. Kibirden başka bir şey değildir. Hiç kimse bir başkasını küçümseyemez. Sana ne? Allah ona o kadar vermiş. Senin aklın ondan çok olabilir. İlmin çok olabilir. Sen ondan daha güçlü olabilirsin. Allah onu öyle yaratmış, seni de böyle yaratmış. Sen ona üstünlük taslayamazsın. Sana da kulum diyor, ona da kulum diyor. İkiniz kulsunuz. Kul olarak hanginiz takva sahibiyseniz üstüne olur. Herhangi bir şeyin de ona üstünlük taslayamazsın. Sen en yüksek makamda olabilirsin, o yerde sürünebilir. Sen ona üstünü taslayamazsın. Taslarsa ne olur? Taslarsa ebediyen cehenneme gider. Allah ne kötü yerdir o büyüklük taslayanların yeri. Ayet devam ediyor, son olarak. Rabbine karşı takva sahibi olanlar cennete bölük bölük sevk edilirler. Sonunda o, oraya cennetin kapısına vardıklarında kapı onlara açılır. Cennetin önündeki melekler, cennetin kapısındaki bekçiler derler ki onlara, Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Hoş geldiniz, tertemiz geldiniz. Ebediyen kalmak üzere içeri buyurun. Evet. Rablerine karşı takva sahibi olanlar. Tam tersi neymiş? Tam tersi de, mütekebbir olanlar, kibirlenenler, büyüklük taslayanlar. İnsan öğrendiği kadarıyla iman etme imkanına sahiptir. Onun için söylüyoruz, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, son nefesine kadar öğrenmiş ve öğretmiştir. Allah ona vahyetmiş, öğrenmiş, iman etmiş, ahlaka amele dönüştürmüş, Allah'ın vahyettiklerini sonra hem öğretmiş, hem de örnek olmuştur. Niye özellikle Resulullah Efendimiz'i böyle söylüyoruz? Bir sebebi olmalı. Çünkü insan kendini kendine yeterli görerek kibirleniyor, haberi olmuyor. Ben diyor zaten her şeyi biliyor, öğrendim diyor her şeyi, biliyorum. Allah'ı da biliyorum, peygamberi de biliyorum, ibadeti de biliyorum, imanı da biliyorum. Her şeyi biliyorum diyor zaten. Yani ayrıca benim öğrenmeme gerek yok. Onun için biz de ona ne diyoruz? Bak diyoruz, haddini aşıp kendini Resulullah Efendimiz'den daha üstün görüyorsun. O bütün hayatı boyunca öğrendiyse, Allah ona öğretti. O da öğrendiyse ve öğrettiyse senin de böyle olman lazım. Yoksa ona tabi olmuş olmuyorsun diyoruz. Kibirleniyorsun, haberin yok. Mütekebir davranıyorsun, haberin yok diyoruz. Kendine gelsin diye, aklı, aklını başına alsın diyedir. Müminin bakışı mutlaka böyledir. Hayatımızın sonuna kadar, son nefese kadar öğreneceğiz. Öğrenip iman etmeye çalışacağız. Rabbimize firar etmeye koşmaya çalışacağız. Cennete koşmaya çalışacağız. Allah ile aramızdaki perdelerin Kaldırmaya, aralamaya çalışacağız. Allah ile aramızdaki perdeler cehalettendir. Cehaletten. Bilmediğimizden dolayı bildikçe, öğrendikçe, anladıkça o perdeler yırtılır. Parçalanır. Yanar. Bu dünyada kazanabileceğimiz tek şey de evet. Rabbimizi bilmektir tanımaktır, sevmektir, iman etmektir, aşık olmaktır, abd olmaktır. Onun güzelliğiyle güzel olmaktır, mühsin olmaktır. Ona ayna olmaktır, halife olmaktır. Onun güzelliğini üzerimizde göstermektir. Allah bizi hayatının sonuna kadar Rabbini dinleyip anlamaya çalışıp iman edip o Allah'ın isimleri, güzellikleri, el esmaül hüsna'sı üzerinde tecelli ettiği kullarından eylesin. Amin. Allah bizi yakın, yakınım, nokarabun dediği kullarından eylesin. Amin. Aşk ile, muhabbetle, Rabbine aşık olmakla, Rabbine yakın olan, mukarrabun olan kullarından eylesin. Amin. Allah bizi huzurunda mahşup eylemesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.